PASLAŞMALAR Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Bir haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz ee, PASLAŞMALAR Bu hafta Süper Ligi konuşacak ee, Beşiktaş'ın yaşadığı mali sıkıntıları konuşacak Biraz Avrupa futbolunda yaşanan gelişmelere bakacağız. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona elendi. Almanya'da şampiyon çıktı. İspanya'da çıkmak üzere. İngiltere ve İtalya'da ise Kran Kran'a son haftalara kalacak bir şampiyonluk mücadelesi var. Öncelikle Süper Lig'den başlayalım. Evet adı Süper Finale dönüştürülen playofflar başladı. İlk hafta malum olduğu üzere Beşiktaş-Galasaray karşılaşması vardı. Açılış maçıydı. Ancak yoğun yağmur yağışı yüzünden karşılaşma ertelenmişti pazartesine. Öncesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadında karşı karşıya geldi ve karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Fenerbahçe böylece Şampiyonlar yeniden ortak oldu çünkü da Beşiktaş'ı 2-0 yense de daha sonra belirleyici olan geride bıraktığımız hafta Türk Telekom Arena'da oynanan mücadeleydi. Benim şahsi yorumum şuydu. Eğer Türk Telekom Arena'daki maçı berabere ya da Galatasaray kazanırsa %100 şampiyon. Fenerbahçe'ye kazanırsa %70 Fenerbahçe şampiyon. Böyle bir e, öngörüm var. Çünkü e, Fenerbahçe eğer son maça kendi sahasında Galatasaray ile oynayacağı son maça 2 puan farkla giderse e, Galatasaray yenmesi büyük olasılık. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanan mücadelelerde hem favorinin bir anlamı olmuyor. Hem iyi oynanın da çok fazla mücadeleler bir anlamı olmuyor. Şöyle diyebiliriz, Fenerbahçe-Galatasaray mücadeleleri genelde Galatasaray'ın iyi oynadığı ama Fenerbahçe'nin kazandığı maçlar oluyor. Fenerbahçe iyi oynadığı zaman yine kazanıyor. Dolayısıyla e, galiba Galatasaray'ın e, hem yani çok çok iyi oynaması, olağanüstü oynaması lazım. Hermaağaççıyı orta sahasını geçirmemesi lazım ki e, galip gelebilsin. E, Samuel Beckett'ın bir müthiş bir lafı vardır ya. Hep denedin, yenildin, olsun bir daha dene, bir daha yenil, daha iyi yenil. Yani sanki Galatasaray da Hermaağaççıya karşı hep daha iyi yeniliyor. E, ligin ikinci yarısında Saracolunda son dakikada topu Sürekten döndü ve tarihi bir galibetten oldu. Ama çok iyi oynamıştı. Bir nevi kayıp yaşandı. Kaybetti Galatasaray bir nevi. E, bu maçtan daha ötesi ne olabilir diye düşünürken işte geçen hafta sonu yine arenada Galatasaray tek kal oynadığı maçta Fenerbahçe'nin korner dahi atamadığı maçta 2-1 yenildi. Yani daha iyi yenildi diyebiliriz Galatasaray için. Şimdi puan farkı ikiye düştü. Fenerbahçe üst üste iki maç oynayacak Beşiktaş'ta. Önce içeride sonra in önde. Ama in öndeki mücadeleyi sadece kadınlar ve çocuklar izleyecek. Dolayısıyla Beşiktaş'ın o klasik taraftar atmosferi oluşmayacak. Ama bunun iyi mi? Kötü mü olduğunu maçta göreceğiz. Çünkü açıkçası son bir buçuk iki sezondur Beşiktaş tribünlerinin takımlarına Hiçbir katkısı yok. Beşiktaş türbünün meşhur çarşı bölümü kapalısı çözüldü. Oranın kimyası bozuldu. Bunu kabul edelim. Ee, belki de kadınların önünde Beşiktaş daha e, sağlıklı bir e, yapıya bürünebilir. Zira Diler Zokora, geçen hafta Emre Belozoğlu ile bir takım sıkıntılar yaşayan Zokora diyor ki, e, Trabzon taraftarları için, biz diyor Beşiktaş maçında kadınlardan daha iyi destek aldık. Baskı altında olmadığımız için çok rahat oynadık ve kazandık. Böyle bir şey acaba Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaş lehine de olabilir mi? Tabi diğer yandan Beşiktaş'ın e, oyun olarak kadro olarak e, bu işten koptu da açık. Yani Beşiktaş Fenerbahçe'den puan alırsa Sarıcıoğlu'na bu Hakikaten sezonun sürprizi olur ben. Öyle düşünüyorum. Yani bırakın galbeti puan alırsa sürpriz olur. Büyük bir sürpriz olur. Çünkü ruh yapısı bozulmuş dağılmış bir kulüpten bahsediyoruz. Ee, gelelim Galatasaray'a. Galatasaray normal sezonu şampiyon bitirdi. Daha doğrusu önde bitirdi. 9 puan farkla süper finale geldi. Şimdi öyle bir Karış sistem uygulandı ki e, rakiplerinize puan farkı atmak, onlardan öne geçmek cezalandırıldı. E, Galatasaray'ın puanları ve diğerlerin puanları da ikiye bölündüğü zaman önde olanı aleyhine bir durum oluştu. Yani Galatasaray e, bence boşuna 9 puanlık fark attı. Bir puan fark atsaydı daha iyiydi. Çünkü gelirsin işte ise dersin ki ben yani kendini havaya sokmasın. Çünkü Galatasaray 34 haftayı lider bitirdikten sonra e, adeta şampiyon olmuşçasına seviniyor Tamam şampiyon oldu normal şartada ama malum sistem öyle demiyor. O özellikle Fenerbahçe ile beraber kaldıktan sonra yaşadığı coşku Türkiye Kupası'ndan etti Galatasaray'ı. Yani Türkiye Kupası'nda elendi gitti. Bunun ligi de yansıdığını görüyoruz. Fatih Terim Beşiktaş'la oynadığı mücadelede 34 haftalık periyottaki çizgisinden uzaklaştı. Böyle deplasman havasında bir takıma büründü. Kapalı oynayan çedirgin, her şeyi kollayan aman bir kaza olmasın zihniyet oynadı Beşiktaş'a karşı ve 2-0 kazandı. Ama Türk Telekom Aralık'a beraberliğin kendisi için avantaj oldu bir maçta. Ölümüne saldırdı. Ölümüne Fenerbahçe'nin üzerine gitti. Fenerbahçe'nin o acizleştiği anları değerlendirmek istedi. Dedi ki ben burada bitireyim bu işi. Zihniyet olarak belki haklı ama futbol öyle bir oyun ki bazen e, ondaki o sihir zaten oradan kaynaklanıyor. Bazen e, futbol adına bütün doğruları yapsanız bile sonucu alamıyorsanız bir durup düşmeniz lazım. Burada olağanüstü bir şey oluyor. İşte futbol ilahları diyoruz ya. Burada futbolun büyüsü, futbolun e, kimyasıyla ilgili bir şey var. Sakin olmak lazım. Ya acaba yine Atamya'na yana atarlar mı olacak? Geçmişte yaşadığımız birçok maçta yaşadığımız durum mu yaşanacak? Acaba bu bir sinyal mi? Gidiyoruz gidiyoruz olmuyor. Gidiyoruz gidiyoruz olmuyor. İster misin şimdi bir gol yiyip biz e, yenilelim. O yüzden biraz frene bassaydı Fatih Terim Galatasaray olarak. E, bence bugün e, şampiyonluğun e, artık çantada keklik oldu bir durumda olabilirdi. Peki Fenerbahçe ne yaptı? Fenerbahçe ise Galatasaray'a karşı o kadar aciz durumlara düşmesine rağmen umudunu yitirmedi. Aslında bir bir olduğunda bütün takım dağıldı. Ama işte Galatasaray'ın fren yapmaması onların da e, ikinci golü bulması e, tekrar hayata döndü. İkinci gol bir mucize aslında. Kaleci Volkan bir top atıyor. Özer kader kafayla indiriyor. Bienvelli tam düşerken milimlik bir pas veriyor ve Stoh önünde bulduğu topa tek vuruşla gol yapıyor. Yani Tümer Metin çok güzel anlattı bunu. Yani adeta kader ağlarını örmüş gibi. Çünkü normal şartlarda Bienvenu ayakta kalsa o pası veremez diyor. Özer hiçbir zaman sık sık kafaya çıkan bir oyuncu değildir. Ee, Volkan mükemmel bir oyun başlatan kaleci değildir. Yani bir Cordoba değildir mesela. Ama her şey bir anda işte futbolu bu yüzden seviyoruz. Bir gün önce de Barcelona Real Madrid maçı oynandı. Aynı şekilde. Barcelona tek kale ama Real Madrid maçı kazanan e, taraf olmuştu. Hasılı e, e, artık e, kimse Fenerbahçe'ye Galatasaray'ın puan kaybını beklemiyor. Her şeyin Kadıköy'de belirleyeceğini düşünüyor. Fenerbahçe'nin tek sıkıntısı sıkıntı yaşayabileceği maçın Trabzon'daki Trabzon maçı olduğu düşünülüyor. Malum durumlardan. Onun dışında bu iş son maçta belli olacak muhtemelen. Ha Gaz, Trabzon'la Beşiktaş'ı soracak olursanız, onlar bu dörtlü finalin ne diyelim boşluk dolduran iki ekip oldular. Zaten oynadıkları yani hocaları bile pes etmişti baştan beri. Tayfurullah buçer ne kadar altıda altıda yapabiliriz dese de hani kalpten değil ağızdan söylenen şeylerdi bunlar. Şimdi üçüncülük mücadelesi verdiklerini iddia ediyorlar. Ben hiçbir mücadele verdiklerini düşünmüyorum. Trabzonspor üçüncülük yolunda avantajlı. Çünkü Beşiktaş'ın dediğim gibi bu sene Beşiktaş yani hiç Avrupa mı Avrupa'yı zaten düşünecek hali yok. Düşünse de bile gidemeyecek. Onunla birazdan konuşacağız. Bu hafta artık Beşiktaş'ın 6-0 çekmemesi bir hedef olmalı. Çünkü e, taraftar bu tür e, sıkıntıları kaldıramaz. En azından bir galibet, bir beraberlik alırsa Beşiktaş'ın bu seri e, gereğini yapmış olacak. Bir ara verelim. Aradan sonra e, tekrar devam edelim. <gülüyor> Sularken şarkı söylesin Kramofonda eski yalan yıkar Boşuna gider biliriz Mavi'yi çok seversin Tenceremde menekşeler gizli Sularken şarkı söylesin Kramofonda eski yalan turkan bu şuna gideriz iyi Ayaz'ın içinde denize Koşa koşa indim kumsala acı acı Söğdüm sonra yüzümü kırbaçlayan rızkara Birden çıktım viraneden Koşa koşa indim kumsala acı acı Söyledim sonra yüzümü kır başla yara acı acı söyledim sonra yüzümü kır başla yalnız yara acı acı söyledim sonra yüzümü kır başla yalnız yara Kenan Başaran Radyo Hava'ndasınız? Paslaşmalar devam ediyor. Evet bu hafta süper finalde Beşiktaş Kadıköy'e gidecek. Trabzon'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Üst üste birbirleriyle oynayacaklar. Daha sonra tekrar Beşiktaş Trabzon ve Fenerbahçe Galatasaray şeklinde bu iş bitecek. Tabi bu arada Türkiye Kupası mücadeleleri var. Fenerbahçe Karabük'le yarın e, finale çıkmak için mücadele edecek. Yani çıkması çok büyük olasılık. E, Fenerbahçe bu sezon şike davasıyla büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe sezonu iki kupayla kapatırsa hiç şaşırmayın. Kapatmasa zaten kimse bir şey demeyecek. Ama Fenerbahçe yarattığı sinerjiyle haklılık haksızlık bir taraf ama camia mükemmel kilitlendi ve e, büyüklüğünü gösterdi. E, kendileri aleyhine karar çıkarttırmamaları bile büyük bir başarıdır. E, hani diyoruz ya için spor yargısı karar almıyor almıyor almıyor. E, bu da Fenerbahçe'nin başarısı aldırtmadı diyebiliriz. Her ne karar almaya yeltendiyse Fenerbahçe tepkileriyle bunu önledi. E, geçelim e, bir başka konuya futboldan gidip daha sonra son bölümde Beşiktaş'a bir özel sayfa açalım. Şampiyonlar Ligi oynandı. Barcelona, Chelsea'ye 2-2 beraber kalktıktan sonra elendi. İlk maçı 1-0 kaybetmişti. Dün akşam mucizevi bir maç oynandı. Cüneyt Çakır yönetti maçı. Cüneyt Çakır ve yardımcıları tamamen buradandı. Bizdendi. Bu memleketten de daha doğrusu. Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde en çok maç yöneten Türk hakemi oldu. Artık yolu çok açıldı. 2012 Orpul Futbol Şampiyonası'nda zaten düdük çalacak. Bazı e, kimseler e, Çakır'ın burada final yöneteceğini söylüyor. Dileriz olur. E, öte yandan e, Brezilya'da, Brezilya'da 2014'e düzenlenecek. Dünya Kupası'na da gitmesi büyük olasılık. E, 2014'te Cüneyt Çakır e, düdük çalarsa Doğan Babacan'dan sonra Dünya Kupasında düdük çalan ilk Türk hakem olacak. Bu da tarihi bir başarı olacak. Evet, e, <gülüyor> e, Barcelona dediğimiz gibi e, hala dünyanın en iyi takımı, hala en iyi futbol oynayan takımı. Ancak e, rakipler kendisine karşı bir e, ne diyelim geriye taktiyle oynuyorlar. Yani vur kaç. Ee, kapanıyorlar muazzam bir defans yapıyorlar ee, golü de bulurlarsa buluyorlar ee, ve bu şekilde Barcelona'yı alt etmenin yollarını e, arıyorlardı ve buldular Ve futbol adına bir kayıp yani insan istiyor ki Barcelona'yı da futbol oynayarak e, kazansın vakipler. Hani karşısında mükemmel bir savunma futbolu da yok bana göre yani bir duvar örüyorsunuz gelene bam gidene bum. E, bu bence mükemmel bir savunma futbolu değil. Çünkü rakip şayet pozisyon buluyorsa çok iyi savunma yaptığınız anlamına da gelmiyor. Yani eğer Barcelona'ya pozisyon vermeden yeniyorsanız o zaman derim ki bir dakika burada mükemmel bir savunma futbolu da var. Ama yok Barcelona e, işte buluyor pozisyonları ama bu sefer futbol e, şansı olmuyor. E, dün akşamki Chelsea e, karşılaşmasında Barcelona e, penaltı kaçırdı. Direkten döndü. 3-1 olacak. Ondan sonra muhtemelen dağılma ihtimali çok yüksek. E, ama penaltı kaçıyor. E, yine Messi'nin direkten dönen topu oluyor. E, 90 artıda galibiyet golü beklerken kalemde golü görüyorsun. Artık onun hesabı olmaz. Ve evleniyorsun. Bu demek değil ki e, rakipler Barcelona'ya gerçekten mükemmel bir futbol aklıyla falan durdu. Mücadele. Yani Chelsea ne yaptı? Mükemmel bir mücadele gösterdi. Yürekten oynadı. Vatan, millet sakar ederiz de biz buralarda. Çanakkale geçilmez oynadı. O kadar. Ama bu futbol adına e, sürdürülebilir bir şey değil. Hani Barcelona'yı bu şekilde durdurmak futbola bir katkı sunmaz. Çünkü son 10 yıldır Barcelona dünya futbolunu domine ediyor. Başka bir futbol mümkün kılıyor. Ben onu sadece galibiyetlerle ölçülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ha Barcelona bu sene bir metal yorgunluğu yaşıyor olabilir. Bazı önemli oyuncularını sistem dışında tutmak zorunda kaldı. Sakatlıklardan. Oturmayan bir bölümü var. Belki bu Pasta dayalı oyun sistemini de mesela 800 pass değil de 500 pasa düşürmek. Yani o pass trafiğinde farklı varyasyonlara giderek önümüzdeki yılda tekrar kaldığı yerden devam edebilir. Çünkü çok pas yapmak belki de çözüm değil artık. Yani rakipler de buna karşı bir takım önlemler alıyorsa siz de sürprizler yapmak zorundasınız. Belli bir süre sizin ezberinizi bozmamanız rakibi şökertme yetiyor. Ama bir noktadan sonra o ezber e, size de yetmemeye başlayabiliyor. Bunu Beşiktaş yerel olarak Türkiye'de yaşadı. Gordonville ne zamanında? Beşiktaş çok basit bir futbol şablonu vardı. Sağdan soldan ortalar gelir. Metin Ali Feyyaz e, üçlüsü bunları sonuçlandırır. Herkes Beşiktaş'ın nasıl ne şekilde oynayacağını bilirdi. Yani Hani bugünlerde çok önemli ya hangi kadrolu oynayacak. Vallahi sokaktan geçene sorsanız bile Beşiktaş'ın kadrosunu çok rahatlıkla sayardı bir hafta önceden. Dolayısıyla ama sonra o sistem hem bıkkınlık verdi kendi taraflarına bile. Hem de rakipler tarafından yavaş yavaş çözülmeye başlayınca... Reşiktaş bir değişim ihtiyacı duymaya başlamıştım. Ee, ama yine de Barcelona'nın şu anda dünyanın en iyisi olduğunu e, yatsıyamayız. Real Madrid ile La Liga'yı kaybetteler bile Real Madrid'e karşı da çok üstün bir oyna numaralara karşılık yenildiler. E, Türkiye'de Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaray çok iyi oynadı, halde yenildi. Yani ben bunu şeye benzettim biraz. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyon olan Yunanistan'ın oyun anlayışına benzettim. Onlar da kapanırdı. Bir kontra falan golü bulup üstüne yatardı. Ona benzetiyorum. Bu iyi bir şey değil futbol adına. Son bölümde Beşiktaş'ı konuşacağız. Sebu ben bu yol Olur mu? Katsam, bitsem sürünün içinden kuzular kurtolur, hepsi peşimden gelirler. Mutlu olsam başka şeylerden herkese. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız, Paslaşmalar'ın son bölümündeyiz ve konumuz Beşiktaş'ın mali yapısı. Beşiktaş açıkçası UEFA tarafından mali şike yapmakla suçlanıyor. Sen diyor bana bir takım bilgiler verdin diyor mali yapınla ilgili ama bunlar yanlışmış, sen beni yanıltmışsın diyor. Bunun anlamı şu, Beşiktaş e, mali konularda Uluslararası Futbol Örgütü UEFA'yı kandırmış. Ne zaman? Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Yıldırım Demirören zamanda. Mali şike yapmakla suçlandığını iddia ediyorum Beşiktaş'ın. Dediğim gibi çünkü yani yanıltma var ortada. Bilgiyi saklama var. Nedir bu bilgiyi saklama, yanıltma? Beşiktaş, şimdi Avrupa Kupalarını oynayabilmeniz için lisans almanız lazım. Bunun için de futbolcularınızdan alacak verecek e, konusunda bir imza almanız lazım. Futbolcularınız diyecek ki efendim benim kulüpten bir alacağım yoktur. Düzenli ödemesini yapıyor bana kulübüm demesi lazım. Bunun için imza vermesi lazım. Ama e, gerçekte alacağı olsa bile futbolcu o kağıdı imza alıyor. Hani kulüp zarar görmesin, sıkıntıya düşmesin. Formalite gibi gözüküyor ama şimdi buna rağmen futbolcu bakıyor ki ulan ben imzayı verdim ama bu kulüp hala benim paramı ödemiyor. Sürekli sorun çıkartıyor. O zaman gidiyor UEFA'ya başvuruyor. Paramı alamıyorum düzgün bir şekilde. UEFA da diyor ki yahüs bu çocuk imza atmış. Ben paramı alıyorum. Sıkıntı yok. Ama öte yandan da bak şikayette bulunmuş. O zaman demek ki bu kulüp bir takım şeyleri bizden gizliyor. Aldığı bu imzalar anlamlı değil. Ki Beşiktaş olayında bazı belgelerin sahte olduğu iddia ediliyor. Yani Topçu'dan imza alınmadığı halde alınmış gibi yapıldığı iddialar var. Şimdi 1 Mayıs'ta halkın takımı işçinin emekçinin takımı olmakla övünen Beşiktaş 1 Mayıs emek bayramında UEFA kapısında kendini savunmak zorunda kalacak. Üstelik yeni gelen yönetim hiçbir kabahati olmadığı halde bir önceki yönetimin e, Yıldırım Demirören'in hatalarının bedellerini ödemek üzere bu gidecek. Yıldırım Demirören 8 yılda Beşiktaş'ı ne yaptı? E, 15 milyon dolarlık borçla aldı, 700 milyon TL'lik borçla bıraktı. Yıldırım Demirörenle beraber Beşiktaş'ta bir yıldız tırnak içinde manyaklığı başladı. Sürekli yıldız futbolcu alındı. Büyük bedeller ödendi. Bunun yanı sıra yıldız olmadığı halde Tabata gibi e, adı sanı bilinmeyen oyunculara 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Sivok, Zapatoşni gibi 1 milyon euroya alınabilecekken bonservis olarak 4.7 milyon euroya alınmak zorunda kalındı. Şindenferk diye bir oyuncu geldi gitti. Kimse hiçbir şey anlamadı. Onun gibi sürü çok da diyattalar miyattalar yani akıl almaz işler oldu dünya çapında teknik direktörler Şuster Bosque, Tigana Mustafa Denizli geldi bu takım başına ve toplamda sadece bir şampiyonluk var o da mukavellesini başlayıp bitiren sadece bir hoca vardı Mustafa Denizli onun zamanında geldi Del Bosque gibi bir dünya markası biliyorsunuz gidip e, İspanya'da dünya şampiyonluğu yaşadığı Reali Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmıştı. Şimdi Derboski gibi bir adamla bile yapamadı, ayrıldı. Derboski ve Tigana Beşiktaş'a dava açtılar ve 14 milyon euro tazminat aldılar Beşiktaş'tan. Bugün birçok futbolcusu alacakları için o kapısını çalmış durumda. 240 davası var Beşiktaş'ın. 240 alacak verecek meselesinden ötürü. Ve bütün bunların sorumlusu olan Yıldırım Demirören 100 milyon lira alacağı var kulüpten. Bunu da bağışladım dedi ama sonra nasıl ne şekilde bağışladı henüz net değil. Resmi bir şey yok ortada. Bu kişi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Türkiye Futbolu yönetmeye devam ediyor. Şike davasında OYFA'ya gidecek diyecek ki, efendim bize tolerans tanıyın diyecek. Demeyecekler mi ki sen şu Beşiktaş'ını hale getirdin? Sana daha ne toleransı verelim. Kendi kulübünü bile batırmışsın. Türk futbolunu mu kurtaracaksın? Demeyecekler mi? Demelidirler. Türkiye'de Beşiktaş'ın ve futbolun kurtulması için bana göre Yıldırım Demirören'in futboldan çekilmesi lazım. Çünkü e, bir kulübü, bir camiayı batırdı. Kimyasını değiştirdi. Her şeyini Yerinden oynattı. Ee, Yıldırım Demirören'in yarattığı enkazı bakalım e, Fikret Orman ve arkadaşları ortadan kaldırabilecek mi? Benzer bir sıkıntıyı Galatasaray yaşadığı, şimdi henüz yavaş yavaş aşmaya çalışıyorlar bunu ama normal olarak dünyada futbol kulüplerinin mali yapısı iyi değil. 2014-15'te tamamen devreye girecek olan Finansal fair play ile denk bütçe kavramı getirmeye çalışılacak. E, o zamana kadar birçok kulüp Beşiktaş'ın yaşadıklarını yaşayacak. Dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen Glasgow Rangers Celtics e, rekabetinin bir ayağı olan Glasgow Rangers'a bir yıl Skoç Federasyonu e, transfer yasağı koydu. Kulüp kayyuma devrediliyor. Başkanı e, futboldan men edildi. Bakınız, Skoçya sahip olduğu tek marka uluslararası, yani büyük anlamında e, tamam bir viskisi meşhurdur, işte gaydası meşhurdur ama Glasgow ve Celtic kadar meşhur, dünya çapında ses getiren çok fazla bir şey yoktur. Onlar bu derbilerle vardırlar. İşte Düşünün onlar Skoçya'yı, Skoçya, Glasgow'u tırnak içinde harcayabilecek, harcayabiliyorken biz burada gerekli kararları zamanda almadığımız için futbolun hukukunu ve talimatlarını, statülerini uygulamadığımız için bugün Beşiktaş bu hale gelmiştir. Zamanında Beşiktaş'ın lisansları iptal edilseydi Yahu sen nereye gidiyorsun? Bu durumda Nere kadar gideceksin? Sana, senin Batman'a izin vermiyoruz denilseydi Beşiktaş bugün bu noktaya gelmezdi. Beşiktaş'ın bu noktaya gelmesinde e, federasyonların da büyük, büyük Haluk Soydan Mahmut Özgünler'e kadar hepsinin büyük kabahati vardır. Çünkü hep yaşanan sıkıntıları görmezden gelip üstünü örtmüşlerdir. Beşiktaş'ı ne diyelim kurtaracak olan yine kendi öz değerleri olacaktır. Beşiktaş artı kendi gücüne kendi değerlerine dayamaktan başka bir şansa sahip değildir haftaya görüşmek üzere hoşça kalın paslaşmalar hazırlayan ve sunan Kenan başaran